Demek ki kadınların böyle bağırmak yerine bir an önce yetişip bu tas çalışma yerlerinde yerlerini almaları lazım. Bir saniye ama kötü bir şey. Gayet iyi bir şey. Sen Sonra şu anda Kadınlara top attın. <gülüyor> Atarım <gülüyor> ama <gülüyor> dinlemiyor kimse zaten annem dinliyor anne selamlar. Bu olması hakkında ne düşünüyorsun? Ben Böyle bir topu atayım size. Birinci marka kim? Samsung. Apple kaçıncı? 3. Bu arada ben bu alırken Huawei 2, 3'tü. De. Demek ki... Sen de, de arttıranlardan birisin. Ben de birlikte geçtim zaten zaten. <gülüyor> bir, bir fark vardı. <gülüyor> o da senden o da yani. benden geldi. Ee, Herhalde eşit olmaları lazım senin, seninle geçmeler için. Ya işte oraya da takılmıyoruz. <gülüyor> Benle birlikte 1000 tane aldım. Sen zaten almışken 1000 tane alırsın yani. Aynen aynen, Hiç, aynen. Genç aynen. çocuklara. Genç, genç tabi. Gençlere tam. dağıtıyorum. Türkiye'de mesela iPhone 8 e, çıktı. Çok o, pahalı. Bu cuma galiba. X çıktı mı? X daha yok. X Kasım'da galiba. iPhone 8 çıktı ve bir anda insanlar iPhone 7 almaya başladı. Ucuzladığından dolayı. Ucuz adı değil mi? Evet, iPhone 7 ucuz adı. Çok 8, mantıklı abi. Ya. iPhone 8 ile 7 arasında evet. o kadar bir fark yok. Alt tarafı, arkası cam ve işte doku, şey kablosuz şarj özelliği ile birlikte geldi. Samsung'da zaten bayağıdır var abi kablosuz şarj. Var ama etkili değil. Ha, öyle mi? Yani değil, yani şimdi... Özellikle Type-C denilen bir giriş hazırladılar. Hı. Çoğunlukla kullanıyorlar. Samsung, Huawei, Android'in e bütün telefonları. Bu, mesela %0'dan %100'e... Taş çatınızın bir buçuk saatte Hale hallederken Hallederken bir buçuk saat hızlı şarj ederken, 6 saat 8 saat neden o platformun üzerinde dursun? Değil mi? O yüzden Bence e, Apple ne tepki verecek onu bilmiyoruz ve Apple'ın bataryaları çok daha kötü 8'in şişmiş bu arada bataryası şeyden Şişer Yani şey cam Bu hiç denenmedi ya O kadar aşırı böyle ya ben bir şey diyeceğim, ee, Huawei bence şey ya, yani bu kadar başarılı olmasının sebebi şu olabilir. Birincisi çok geniş bir pazara hitap ediyor. Yani atıyorum geniş bir pazarın Samsung'da olabilir, Apple'a rakip olarak. Evet. Ve, bir dakika, ve fiyat olarak da ucuz. Tamam, çok ucuz değil ama yine de ucuz. Rakiklerine göre ucuz, onun göre ucuz. Yani mesela atıyorum, bir adam Android bir telefon olacak. Ne kadar Samsung'un yeni telefonunun fiyatı? Note 8. Ne kadar? 4 999. 5000 diye. Evet. Huawei'nin en yüksek telefon ne kadar? Şu M&M bakın. Bence P1'a bakayım. Şu anda hep galiba çıkmadı. Mate 10 çıkmadı Made Mate 10'dan da bahsedelim. P1 Plus e, 3699. 3600. Arada yaklaşık olarak 1400 liralık fark var. Ha var evet. Bin, bin, 1400 liralık fark var. 2500, 2500 da Huawei P1. Adam mesela Android telefonu alırken şöyle düşünebilir. Der ki, ama ben bir dakika, bir dakika. Ya adam şöyle düşünebilir, ben işte Huawei'yi alırım, bir de üstüne Samsung alacağıma kulaklığını alırım, ondan sonra türlü türlü edevatlarını alırım da diyebilirim mesela. Yani bir sürü etken değiştirebilir fiyatı Note 8'in rakibi bu arada P10 değil. Note 8'in rakibi daha Huawei çıkartmadı, Mate 10 Plus. Mate 10 Plus'ın da binlerde olacağını düşünüyoruz. Yani şimdi... 1400 lira çok ciddi bir fark. Doğru doğru. Huawei'nin de şöyle bir avantajı var mesela bana gelirken her şeyi hazır geldi. Yani kılıfından tut kırılmaz şey normal camına şey ne kadar yani camı. Ha koruma. buna rağmen fiyatı öyle. Bu hediye. Aynen kılıf hediye diyorlar. Cam koruma şey üstünde yapışık geliyor. Hani e, yani ne kadar yararlı, ne kadar şey yani kırılmaz cam kadar. Tabii şu an. Kırılmaz camı. Kırılmaz cam kadar, cam kadar etkili değil ama hani yine de bir etkisi var. Onlar kendi yapıştırım şey yapıyorlar. Çok iyi. Aynen ve Mayton tanıtılırken mesela üç ana şeye geldiler: hız ve e, kamera ve işte tasarım, iç dizayn ve aynı zamanda arayüz. Hı hı. Abi hmm. kamera çok, bence önemli ya. İşte adamlar o yüzden çok e, değer veriyorlar ve gerçekten çok fark ediyor yani. Bir de kamerayı kendilerini üretmiyordur ki bir yerden satın alıyorlardır. Zaten Ortak çalışıyorlar, Leica'yla. Hmm. Zaten adamın üstünde yazıyor. Leica. Evet, Leica like şeyi. O zaten eski fotoğrafçılardan yani. Aynı şey gibi, Nokia'nın bir e, heiss mıdır? dinfolar markeste çalışıyorlardı. Hmm. Nokia'nın yeni 8 telefonunu öyle çıkarmışlardı. Birazcık terimle hiç bilmiyorum ya. Ben, ben şey şöyle deneyeyim. Bu iPhone'un iPhone 8 arasındaki olar yani fark var ya. Bence şuradan kaynaklanıyor. Ya bence iPhone 8 direkt iPhone'un gibi yapabilirlerdi. Normal bak, hmm. normal iPhone 8 yaptılar ama işte bu, bu pazarlama taktiği mesela iPhone 8 çıkarıp hmm. iPhone hani X'i daha büyük şeyler evet. Tam tam ona o tam ona değineceğim yani sen mesela iPhone kullanıyorsun ve iyi bir iPhone için yani cebinde çıkarabileceğin Amerika için konuşuyorum. Ne bileyim 1500 doların var. Sen ama e, herkese hitap etmek istediğin için yani cebindeki parası daha az olan insanlara da hitap etmek istediğin için o kadar parayı çıkartamıyorsun iPhone'u. Ya yani 1500'a e çıkartamıyorsun. Çünkü 1500 e çıkartırsan cebinde sadece 1000 dolar olan adamlara yetemiyorsun. Şimdi böyle yaparak hem cebinde 1000 dolar olan adamlara iPhone 8 satıyor... hem de cebinde 1500 dolar olan adamlara şey satıyor... iPhone 10 satıyor. Yani fiyatlar farklı olabilir. Atıyorum işte iPhone 8, 700 dolar... Yani iPhone, iPhone 10 başka bir fiyatta olabilir. Yani şey olarak söylüyorum, mantığını söylüyorum. Tamamen bunu oynuyorlar. Yani cebinde daha çok para varsa iPhone 10 alıyorsun. Ve gerçekten 8'e göre çok daha güzel görünüyor. Evet evet. Bir de insanların ihtiyacı ya şimdi. Yani artık su gibi bir şey. Evet, o ihtiyacı Bir kere, kere iPhone'la başladığın zaman, sonra yine iPhone devam etmek zorunda kalıyorsun. Yani ona alışmış oluyorsun. Bir de Androidde bu eksikliği bence, insanlar Android'e alışamıyorlar ama. iPhone öyle değil ama. Yani kullanıyorsun onu. Bence <gülüyor> hani... E... ...Android bence daha iyi. Yani ben, ben biraz hani şey seviyorum, serbest dolaşmayı falan seviyorum. Bir de açıkçası şey, hani normal internetten de indirme hoşuma gidiyor bir şeyler. Hı -hı. Yani şey, APK'lar demektir. Aynen, aynen. Işte. Ee, o güzel ama... ...yani orta yaşlı gruba, hani biz daha genç olduğumuzdan dolayı seviyoruz da... Evet. ...orta yaş için çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Çok, onlar oluyor. virüslerle daha çok bulaşıyor. Biz yine biliyoruz hani. Ne bir de, de. şey var ya, internet sitelerinde mesela adam direkt diyor ki bir telefonunuza virüs bulaşmış. Adam ben virüs bulaştı sanıyor mesela. Orada çıkan linkteki şeyi indiriyor. Harbuki <gülüyor> indirdiği zaman virüs bulaşıyor. Aynen. İşte biz onlara da şeye göre daha bilinçliyiz bu konularda. Evet, evet. Şimdi mesela şeyler yakalandık. Ducky Lane. Biliyor musun o olayı? Ne o ya? Şey, ünlü oyuncuları şey dolandırıyorlar. Şeyil yani. gönderip bilgilerini mi çalıyor? Aynen aynen. Şey mesela Ali Kutay'ı biliyor musun? Kimin? Ali Kutay. Yok ya tanımıyorum. O tutuklandı mesela normalde o Instagram'da işte fenomen işte. Instagram fenomeniydi, büyük kitlelere ulaşmış. Milli e, diyor ki yani ben ünlüyüm, diğer ünlüleri de benim sayemde dolandıralım." Aynen aynen. Şey mesela e, neydi? Aleyna Tilki'ye mesela benzerliğiyle bir tane kız var mesela onun Hesabımı falan kapattırlar benzerliğiyle. Oha! Peki, Aliyan deyince Aliyan fotoğraf çalmasını ediyorsunuz? Nasıl fotoğraf çaldınız? Ha evet, Instagram başka kişilerden evet. fotoğraf çalıyor. Şey, başka hesaptan fotoğraf çalıyor. Sonra... Sen biliyor musun? İşte güzel, güzel. Başka şeylerden mesela hmm. şey... <gülüyor> Başka hesaplardan <gülüyor> fotoğraf çalıyor Alina Tilki. Sonra kendi fotoğrafıymış gibi paylaşıyor, insanlar buna atmalıyor, siz misin falan yazıyor. Sonra da açıklama yapıyor işte habercilere, şey diye işte, asıl hırsız onlar, ve sevgiyi falan çaldılar diye. Topu başkasına atmaya çalışıyor ama tabii yemedi. Ama orada bir repost yapabilir mesela yani? Evet. Bursa yani ne olacak? Kendi seviyesini gösteriyor işte. Şimdi Alina Tilki şu an Türkiye'nin en revanşlı olan popstar yani. Ben de beğeniyormuş şarkıyı. Ya. Sen olsan bari ama ne bileyim yani cevapsızki şey için ama. Ama sonuçta herkesin bir kişi olarak bir seviyesi var yani. Hani ikinci şarkısını beğendim, üçüncü şarkısında o şey Sen olsan de... bari mi ben mi? Bilmiyorum. Şey, şarkıda kim ne yapmıştı şarkıyı? Ya? Neydi öyle onun? Emrah bir şey. Emrah bir şey aynen. Neydi? Emrah Karaduman. Emrah Karaduman. Emrah Karaduman'ın mesela şeyi güzel. Arka plandaki çaldığı şarkı güzel ama aletin tepkileri benim han hoşuma gitmiyor yani şarkısı güzel değil bence arkadaki melodi Emrah Karaduman'a bence bir şey ya bir de Aleyna Tilki'nin popülerliği YouTube'tan geliyor ya sanki. YouTube'da çünkü çok izleniyor. Çok, evet. Bir de insan da geçiyor, anonim medyaya geçiyor, televizyonlara falan. En ünlü olan videolar genelde ya en çok sevilen ya da en çok nefret edilen videolar oluyor. Yani. Aynen aynen. Yani en çok nefret edilenler habireyor diyor yani bu ne, yani şuna bak hale bak falan diye. Aynen, i̇nsanlar hı. görünce yavaş. Bir de şimdi YouTube'u kullanan kitleyi incelersek ortalama 18'den düşük, evet. 12, 13 genç kızlar da, çocuklar da seviyor demek garantiydi evet, evet. yani ve diğer YouTuber'lar da bundan faydını yapıyorlar. Ya YouTube işte ya, parasit ya. Yani, Aynen parazit halidir. Biz ben... nereye yükleyeceğiz YouTube'a? YouTube'a YouTube seni... selam. Biz hani ben bundan mı YouTube'u savunmak istiyorum? Niye yani. savunuyorsun? YouTuber'lar şimdi. Oğlum GameX'e gittiğimizde kitleyi gördük. Tamam. Onlar ne yapsın adamlar? İnsan ne yapsın? Ya ona göre şey yapıyor, yönetiyor. Abi kusura bakma da, gençleri kapacağım diye de beni de yok etmesin abi ya. Yani ben mesela trendlere baktığım zaman garip Spiderman'de falan videolar görmek istemiyorum. Spiderman'ı <gülüyor> en <zen>. Abi <gülüyor> bir de Spiderman ediyor gibi sanki böyle. Evet, evet. Ben, ço çocukluğum değilim yani gençliğim, gençliğimdeyim zaten de böyle hani ilk böyle bir şeyler öğrenmeye başlarsın ya. Abi ilk böyle öğrenmeye başladığım zaman NBA'de şey çok öne çıkarılıyordu, Lebron James'e öne çıkarılıyordu. Ve böyle o yaşından itibaren ben böyle hep Lebron'u takip ettim. Yani Miami'ye gitti, Cleveland'a geri döndü falan hep Lebron'du yani. Abi şimdi aynı şeyi de Antetokounmpo'ya yapıyorlar. Hmm. Bak Üsser öncesinde de Stephen Curry'e yaptılar bunu. Peki şey var gibi ya? Abi adam Stephen Curry'ci. Ama yani sonuçta üç kişiden biri Stephen Curry'ci. Sen LeBron cumsun? Evet. Ha, Andrew Nor çok satıyor ya. Stephen Curry aldı. Yani ama reklam yapıyor. Ama bir LeBron. Tamam. LeBron nasıl tutuyor? Ne, ya yani neyse o ayrı mesele. Ya yani işte NBA de böyle her dönemde birilerini öne çıkartıyorlar. Bu sayede belirli insanları tutuyorlar NBA de sürekli. Ben bir şey araya geldim. Kesin evet. vere. Bak çok iyi bir pazarlama yöntemi. Şu dönemde Antetokounmpo ya bak, bunu nasıl anladım? Abi Antetokounmpo LeBron'un biletini Gecenin ilk oyununa koymadılar. Hmm. Normalde Leron'un Antetekumpo'yu bloklaması Hele Antetekumpo'nun Lebron'u bloklaması O da vardı. Bak o konuldu. Bak ha o konuldu ama Lebron yapınca konulmuyor. Çünkü ama o adam artık bu işi şey yapmış ya. Yani. Abi önemli değil ki sonuçta güzel hareket. Yani Ben şunu anlıyorum. Şimdi de Antetekumpo'yu yukarı çıkartıyorlar. Ona bir kitle yaratıyorlar. Ve NBA bunu her dönem yapıyor yon durante de yaptı. işte Kobe Kobe'ye ben yetişmedim. Kobe'nin son zamanlarını izledik. O'na yaptı. Ama hep yapıyorlar ve satıyor yani. Bayağı satıyor bu yöntem. Derrick Rose'u yapmaya çalışıyor özellikle Adidas S çok sahiplendi. Ama Adidas deyince aklıma geldi. Adidas şu an Adidas basketbol deyince aklınıza kim geliyor? Kimse, gelmedi, Kimse değil bu gelmiyor. Kimse gelmiyor değil zaman. mi? Ama o aslında zaman. önemli bir adam. James Harden Adidas'ın mı? Adidas'ın mı? Mesela... Ama hiç reklamında oynatmıyorlar. Yok aynen abi. var ama aslında yani Adidas'ın bir kısmında James Harden. Abi bak ama Adidas, Şöyle, Adidas biliyorsun Nike geçti Kuzey Amerika satışlarında. Evet. Geç. Geçti. Ve bunu da şeyden yapıyorlar, fiyatı kısık tutarak yapıyorlar. Nike nah, çok pahalı bir ve bak Ve bak Adidas bunu yani fiyatları az tutmayı da şu şekilde başarıyor. Reklamla daha az harcıyor Nike'dan. Hmm. Nike'ın reklamlarında LeBron var üst. Eki markamın kendisi var. Ki, var. Bayağı adamlar var yani. Adidas hem reklamı koskoca kısa... hala ayakkabılarını satıyorlar. Yani dediğim gibi reklam reklam falan maliyetini çok arttırıyor Nike'ta ve günümüzde o reklamı istemiyor. Uygun fiyatı istiyor demek yani trend bu. Bu yüzden geçti Adidas. P şey PG'nin de bak Paul George'un yani ee, birkaç tane Nike'ta şeyi ayakkabısı. Yani var Russell Westbrook. Russell Westbrook bak. Bak nedense Russell Westbrook bir türlü yukarı çıkarmadı. Evet o valla niye öyle oldu ki? Yani? Bilmiyorum yani. ve elli tanemine triple-double yaptı. Bir, bir, belki iyiydi geçen yıl? Belki kötü bir döneme denk geldi. Öyle değil. Stephen Curry'yi yükseltme dönemine denk gelmiş olabilir. Olabilir. Yani. olabilir. Ya şey İsmail şey anlamında demiyorum. hani. Pazar aslında. sanırım. Aynen yani. Mesela sürekli videolara koyma. Hı -hı. Ondan sonra e, diğer sitelere falan haberlerini verme. Yukarı çıkartamadılar Westbrook'u. Ya e, şey Stephen Curry ya da Kevin Durant'in yükselme dön yükselme dönemi ne? Evet, evet. Abi mesela ben şey anlamıyorum basketbol izle ya şimdi İsmail yanlış anlama Stephen Curry sevenlerden de özür diliyorum. Abi Stephen Curry harbe den yani destek niye destekliyorsun ki Stephen Curry'ye? Hay oyunu zevk vermiyor bana. Evet. Ya diyeceksin sap kaç maçını izledim? Çok maçını izlemedim. Ama zevk vermiyor yani ama mesela Lebron'u izlediğin zaman, Kyon Durant izlediğin çok zaman, Hele Westbrook izlediğin çok zaman, çok abi çok keyif alıyorsun ya. çok keyif alıyorsun. Ama kör öyle değil. Gel at, bak, ha ve kör sevinmesi de hoş değil. O da gözü hoş gelmiyor. Ama mesela LeBron işte, bak, bak, ya, abi yapma ya. Çocuk musun ya? Bak, ama ben bir şey diyeceğim ama şeyin Westbrook nasıl seviniyor? Bir basıyorsun onu sonra kaslarını sıkıyor falan. İşte bu ya diyorsun. LeBron Lebron'u kendine falan. Mı? Bir de LeBron'un şey var ya, birinin üstünden basıyorsun, sonra dik adama bakıyor falan. <gülüyor> Abi insanın hoşuna gidiyor yani. Evet. Şey, mesela şimdi aklıma şey geldi, geçen e, Oklahoma-New York maçında, e, ilk üçlük Westbrook çıkardı Carmelo Anthony'ye. Carmelo Anthony'yi atacak, Westbrook şöyle üçlüğü kaldırdı, ha. ondan sonra tak diye girdi. Ayrı bir şey yaptılar, birisi 20 sayı mı, 22 sayımlı, Westbrook'da 24-26 falan o civarlarda attı. How George de öyle. Nix'i mahvede. Bir de şey bilmiyorum kendi statlarında mı oynadılar ama yani bu senin rakibin içinde olsa kendi takımında da olsa çok maça gelmeni teşvik edecek bir şey. Yani mesela Bogdanoğlu sen rakibinde izlediğin zaman ya da işte siz kendinizin olarak izlediniz abi güven veriyorsun ona yani hissediyorsun onu diğer oyunculara etki ettiğini. Böyle böyle hikaye önce falan şeyler de çok patladı bol. Lama La Ball, Lonza Bol. Ha, yani evet, evet. yaa Onlar da çok patladı bir ara, üçü de birden Evet ee, En küçüğü... Ama onun babası çok uğraştı La galiba O mesela şey bekleniyor Golden State'e Yok ya, şey... Babası açıklama yaptı onun Her ikisi, üçü ikisi de şeyde Lakers'ta oynayacak O şeydi görmüştüm, bir... Instagram'da Photoshop yapıp paylaşıyorlar ya Çünkü o sonuncu atıcı galiba Daha çok Aynen, aynen ...olduğundan dolayı direkt insanların hakkında Golden State geliyor. Bir de şey ekleyeyim, Golden State... E, düş, ...çok düşebilir yani. Son yılın şampiyon olması rağmen. abi. Nasıl düşsün? Ya? Çünkü İson. çok açık veriyorlar ya. Yani savunmaları... ...paculated. Green anlayamıyorum. Bir tek blow koyan kim? Abi yok, yok ya, Green efsane bir adam tamam, ya. Tamam da Green şu an yok. Yani şeyde... Ya ...geçen boyunca geçen evet. set finalerinde iyiydi de şimdi yok yani. Dur, Dur, abi, de, bu, ama, de, ama bak Golden State'de şöyle bir şey var Artık ligin formülünü çözdüler Lebron gibi Yani normal sezonda ağırlığı vermiyorlar Asıl en formda en fit oldukları dönemi playofflara bırakıyorlar Geçen yıl onu yapmalarım. geçen ama Ligde li li li rekor kırdılar Ama yine de önceki sezonu geçmediler Evet ama yine de yani kaç? 9 mu harbiyet? Onu rekor kırdıklarında yaptılar işte 73'e 9 O zaman 11 mi? bir şey var diye olabilir o... olabilir yüksek olabilir yani şimdi bir e 2 yemiyorlar hiçbir şey almazlar yani en kötü to en kötü toplarlar ikinci bitirirler konferansı Oklahoma da kaybetti yani daha çok başındayız yani takımlar iyi ya ben o yüzden sistemi değiş mesela Avrupa çok... o yok. Yani Avrupa'da o yok. Avrupa bir de sürekli iyi adamlar NBA'ye gidiyor. Avrupa'nın zevki kalmıyor ki. Evet. Bir boktana hiç bir ekipi izlemek... İşte Rodriguez de galiba NBA'de. Geldi. Teodosic. Geldi Rodriguez. Döndü mü? Dön, ÇSK'ya. Teodosic, o da gitti şimdi. Yudo, Eric Jackson onunla karşılaşmış. Eric Jackson, S2, ÇSK'da. Demiş ki Yudo bana, Avrupa'ya dönmek için aşırı çabalıyorum. Oo. Oh. Fenerbahçe'ni aldım, az bir miktarla da anlaştı bu arada Güt Artı'da. Güt Artı'da blokluyor tabi yine. Altı evet. bloğu ne var Bayağı geçen başlarda? Avrupa'ya ödemek istemiyor muyum? İstemiyordur. Ekle. İyi adam da... Antrenman sevmiyorum onu. Evet, Gel, büyük ihtim. Avrupa'da antrenman fazladır çünkü mantıken. Genel Mer olarak hani mantıklı mantıklı Avrupa'da, Avrupa'da yani. fazla artı o. için antrenmandan çok fazla. Hmm. Avrupa'da kendisi... Diğer takımdan, Ersin'den... Rudy Gobert kesebilir mi yutuldu? Yutak hakkında konuşalım. Rudy Gobert kesemez. kesemez. Ya, Rudy Gobert, liginin he ni so much. Aynen back to home yani. Ya nasıl oynayız? Hayward mesela şu an çok büyük sakatlık oldu. Hı -hı. Arkadaş yani çevrem bir sürü söyledi herkes şu. Hayward'ın Fenerbahçe'de gördünüz. Yok abi ya. Hayward bence Cleveland'da falan zorlanacak birkaç hafta. Hayward dönecek mi? Sezon kapattı ya. Normal sezonu kapadı. playoff'ta aynı ya. Playoff'a kalacağı da şey tabii. Hım, kalamayabilirler. Yani o da. Ama kalırlar ha şöyle abi Şöyle bir şey var, sezonu kapattı, şöyle. Ayağının iyileşmesi, evet sezonu kapattı ama onun bir de şeyleri var. Hani ayağı iyileşti, tamam. Tekrardan form geçti. tutması, değil mi? Form tutmasını geç. Hani onun bir şeyleri olur ya, tam kırığı geçti. Ama hani bir hafta daha oynatmayın ki. Hani antrenman eksiği var. Hani şeyi var, hı -hı. bunun. O, o da sıkıntı oluyor. Hı hı. E bir de alışmadı, yeni geldi. İçinde iyice sakatlandı, Aynen. iyice şey olacak. Aynen. Ayza Atamız hakkında ben şey söyleyeyim, da ama bence CentX'de kalsaydı CentX daha başarılı olabilirdi. Kylo Irving çok sıkıntı gibi duruyor ki. Derrick Rose'u tercih edecekler, Ayza Atamız'ı. Derrick Rose da sakatlardı bu arada son maçta oynanarak. Çok fena evet. bir iyi dönmüş ya. Aynen. Ya. Bak, 13 gibi bir dönmüş. Evet. Calderon oynadı. Yere yapışıyor ya bir de şey. Of. Sonra Waite ee, şey diyor. Bu arada Waite çöp ya. Yani, koskucaman Wade ama ben hiç beğenmiyorum ya. 35 yani. yaşında da ne bekliyorsun? Ya. Abi, 35 olabilirdi yani. İnsan biraz da pişer ya. Bak, Cleveland'da adamın eline her top geldiğinde biliyorsun ki top kaybedecek kay yani. Sayı kesinlikle olmayacak. Hiçbir işe yaramıyor benim. Wade'de mi? Hı hı. atışları var mı? Yok be abi. Üçlüleri var ya. Yok, yok abi yok. Yapamıyor. Ya say sayıları da en azından bir 20-20'leri görüyor yani. Yok abi göremiyor. Geçen Masen gördü ya. Milwaukee maçında göremedin. Milwaukee maçı da mı? Olabilir miyim? Orada Kevin Love, yok Kevin Love, Orlando. Kevin Love oldu. çok iyi oynadı. Kevin Love, Orlando maçı veya Milwaukee maçında iyi oynadı. osmanlı kardemir Karabükspor maçı vardı yanılmıyorsam. Ee, Ankara stadındaydı. Melih Gökçe'yi, herkes tabii kameralar onu aradı. Gördü, bayağı tedirgin görünüyordu. Melih olarak... Gökçek mi? Aynen Melih Gökçek. Niye tedirgin ki? Ee, son olaylarda biliyorsun. Bayağı gitti gel, geldi, kalacak mı gelecek mi? Tamam. Aa Melik Gökçe'yi döner şekler mi? Valla gitse gayet de güzel para koparmış olur. Şimdi adamın hakkında yemeyelim de. Oha para o, kopar. Haydaa. Beyaz TV gibi. Olmuyor <gülüyor> mu? Olmuyor. Osmanlı Spor'u düşüyor. Osmanlı Spor kimi? Olmuyor. Olmuyor mu? Yok direkt Melik Gökçe'de. Yani şey, işte. Melik Gökçe'nin peki belediye başkanlığından önce bir işi var mıydı? Hatırlamıyorum. Bayağı uzundu. Beli belediye başkanı yani. Niye bıraktırıyorlar Melik Gökçe'ye? Bilmiyorum onu en iyi sen açıklarsın. Nasıl ben açıklayayım ya? Vallahi benim şeyde bir e, AK Parti'de bir adamlarım yok. Oo benim var tabi doğru. <gülüyor> ben içeriden aldığım bilgiyi söyleyeyim. Söyle. Evet. Tayyip Erdogan pardon istemiyor yani. önümüzdeki seçimlerde. Yeni başkan başkanlar istiyor. Tabi bu metal yorgunluk diye herkesin dalgasını geçtiği şey yavaş yavaş başlıyor. Niye dalgasını geçiyorlar abi? Doğru. Metal yorgunluk hani herkes metal yorgunluğa vurduktuyorlardı ya bir ara. Tamam yine öyle yapıyorlar işte doğru yapıyorlar. Hayır hayır yani esprisine söylüyorlardı hani yoruldum falan deyip anekanlarınızı hiç görmediniz mi? Günlük hayır. hayatta da metal, metal yorgunluğum falan. Abi, mental. Met mental, metal mental abi, abi mental. Mental yorgunluk Metal demiyorlar abi. Mental abi mental. Metal, metal abi. abi? Abi sen metal yorgunluk diyorlar beni ya. abi, mental. Mental. Metal yorgunluk ne? Dur dur dur, güzel değil. Öyle bir yorgunluk yok. Ben sandım neyleri atlıyorsun? Bak metal yorgunluğu nedir sen ne anlama bana ver, Ben oradan konuyu çıkarttırırım. Bakın metal yorgunluğu nedir ne anlama gelir? Cuklu. Bakayım. Metal yorgunluğu. Oğlum neyi eksik... Ver bana onu, ver bana onu. Ver. Ver, ver, ver. Sövc.com.tr ya. Harbiden metal diyor ya. Metal diyorum ben de. Ben de. Ne oluyor? Sürekli olarak çalışan veya belirli bir yükün sürekli uygulanması sonucu metal malzemenin istenilen dayanma özelliğini kaybetmesi olarak açıklanır. Allah. Sen defteri bana masanın üstü. İyi ben. Harbiden metalmış ya. Metal yok. Neyse. Metal yorgunluk nedeniyle. Hı. Adam istemiyor. Sence de? Metal metal yorgunluk var mıdır? Hmm. Var hepsi de var. <gülüyor> Tayperdan başlamak üzere. Ooo. Retes. Bence adam kendini kurtarmaya çalışıyor bu ya. Ne? Bence adam kendini kurtarmaya çalışıyor. Buradan 2019 üçün çok... mü? Üçün <gülüyor> mü? Üçün üçün hayat. Abi de 2019 üçün mü? 2019'da ne olacak peki? Abi, A, bence adam... kayıp alacak ya. Almayacak doğru mu kesin olur abi. Evet, ben sana güveniyorum. Alır abi. Ben ben de cezalı şey alacak. Kim karşısına duracak ki? Kim duracak abi? Senin Ali Babacan mı oldu? Ali Babacan... <gülüyor> Tırt. <gülüyor> Tırt. şeydi Şey doktor Şey, özel Deniz Baykal'an Recep Tayyip Erdoğan. Ciddi misin? Herhalde olsun. Onun sayesinde ama... başbakan oldu ama. O çıkarttı Tayyip'i şeyden. Evet. Hapishaneden. Şey de... Deniz Baykal mı çıkarttı hapishanede? Aynen. <gülüyor> Abi, Tayyip <gülüyor> başbakan olacaktı, bu da cumhurbaşkan olacaktı sözde. Ulan Tayyip'e bak be! Nasıl şaşırtmış adamı. Oğlum adam inanılmaz bir siyasi zeka ya. Yani bir de şeyi çok ya abi. Halk'la e, tabanıyla o kadar iyi ki harcısı. Müthiş. Nasıl o kadar iyi? Abi adam anlıyor ya. Yani harbi çok ilginç. Adam Sanki biliyor şey gibi yani. ya. İlk çıktığı zaman da bütün herkeste şöyle bir şey vardı. Aranan kan bulundu gibi. Tabii yine öyle, i̇şte Türkiye'nin büyük lideri de o Eksikliğin ama. üzerine de kontrol. O eksikliği, o boşluğu doldurmak. Abi bana şöyle bir şey var, sonuçta o, onun bir başarı yani, sonuçta bir şeyi dolduruyor. Dolduramayan liderlerimiz de var. Mesela? Kılıçlar, kılıçlar çekildi. <gülüyor> kılıçlar çekildi. <gülüyor> kılıçlar çekildi tabii. Evet. <gülüyor> Haksız mıyım abi ya? Sok, <gülüyor> Ya şimdi sokakta sorduğunuz zaman lider olarak görülmüyor ki adam. Yüzde 50'lik başarı kimin? 51'lik 50... 49'luk oluyor Kimin? Evet Abi o bence şey ya Kılıçdaroğlu kendi sahipler. Yok sahipleri. bence onu öyle değil. Bence 50'lik Tayyip Erdoğan'ın başarısı 1 O 51 biri. Ya Tayyip başarısı Yani Kemal... Yani hayır cephesinin Ben aldığı büyük bir zafer olduğunu düşünmüyorum. Zaten en başında hayır öndeydi bence kim ister ki elindeki hazır düzeni değiştirmek. O şeyler de oylar sayıldı. Müş oylar. Abi adamlar takır takır bastı. Tak tak tak tak. Değil mi? Öyle video da var. Var. Bak. Ama hiç kimse bir şey yapmadı. E yayıncı lojisti. Işte. Baştaki adam kazanınca kimse bir şey demiyor. Aynen. Hayır kazansaydı ama kim bir ayar naz. Evet, bir daha şey yapacaklardı işte. Bir daha yapacaklardı. Bir daha. Yani. Maç işte kazanamayacağını bildiği için zaten yaptırıldı şey şey kaybet yedi seçimli kaybetti kaç ay bekletti her şey bir kasımda bir daha bir daha yaptı ya, Almanya şu an kurulamadı hükümet ama bir şey olmaz ki çevresinde sıkıntı yok adamların. Aynen ama Türkiye'nin çevresine baksanız Yunanistan krizde Irak Irak Kürdistan mı oldu artık? bilmiyoruz orayı Suriye Suriye karışık orada operasyonları var iki farklı yerlerde Operasyonlarımız mı var? Tabii. Allah Doğru, Allah. ufak bir parantez içinde katalan mı oldu? Abi onlar çıkmıyorlar. Feshetti de yani artık yok. Öyle bir şey yapmayacaklar. Cesaret edemedi de işte değil mi? Kata Katalanlar mı edemedi resmeni? Edemedi. Edemezler. Herhalde şey oldu ya. Yani arkalarında politik bir güç bulamadılar. Tamam. Yani atıyorum bir İngiltere, bir Fransa destekleseydi Katalanların ayrılmasını. Hı hı. O zaman ayrılırlardı da ya şöyle bir şey şöyle çok önemli hani senin yararına olan bir şey başkasının da yararına olması lazım. Herhalde Katalanların bağımsız olması diğer büyük bir yarar sağladı. Diğer ülkelere büyük bir yarar yoktu ki arkasında destek bulamadı. Ama Barcelona'dan gelen turizm geliri İspanya çok güzel sağlıyor. Ya İspanya'da vergiler sağlar güne. Ne kadar yani aktaracaksın ki onu İspanya'nın tamamına. Ama belediyelerde tam tersi var. Madrid Belediyesi ile Barcelona Belediyesi arasında dağlar kadar fark var. Mesela en basit metro. Barcelona'da, Hammamdası metroda, Madrid'de birazcık daha seris. Yine kötü. Yine bizim metrolar kadar iyi değil ama. <gülüyor> bizim metrolar. Tabii. Anzardan bizim metroları gerçekten. Yani Tabi eskiden yoktu böyle şeyler. Biz, bizden önce yoktu. Modern, modern olduğundan dolayı onlar tabii kaç yıllık metro. Biz yeni yaptığı şey oldu ya. Evet. Dediklerine göre St. Petersburg ve Monaco metroları kadar olmasa da Çünkü oralarda özel amizeler falan varmış. Hadi ya. Tabi özel tasarım var. Ne güzel ya. Çok güzel yerlermiş bu işte. Kızla kızların ilgisini çekin. Konumuz? Aa, güzel konu lan. Kozmetik abi. Evet. Konumuz, kızların ilgisini nasıl çekeriz? Yani şimdi ilgisini çekmek, çekmek istersen... Biz gibi ilgi, biz gibi konuşan çekmek istersen her türlü çekersin zaten Çek ama... Çekelim. Çekelim. Sen çekmek ister misin Ben bu işlerde amatörüm. <gülüyor> Setup'ları atayım. <gülüyor> Hatta linkte paylaşamıyorum. <tapanca> telefonda var da. Hayran kitlenen olacak tabii senin? Bizim olmazsa seninle olur. Benim. Tabii. Tabi İşte Fenerlerden gelen olur bir kere En maçta Keşke Fenerli giymesin O değil ee, Bir tane olay anlatayım Buradan da isim vereyim mi arkadaşıma? Verme, verme Tamam O bilir zaten Bana da anlattığı bir şey var Kaçırdım 10 gün maça gidememişti Fenerbahçe basketbol maçı Euroleague maçında ee, Şey tribünleri var Şimdi bir VIP olan kısım var ya Bir de üst kısım var O üst kısımda çok güzel kızlar var dedi Fenerbahçe'de. Onları laf atacaklarmış, atamamışlar. Hoca varmış o zaman. Tabii. <gülüyor> Neyse. Nereye gidiyor abi hikaye? Ya? Böyle e, o yüzden Fenerbahçeli kızlara da teşekkür ediyorum desteklediklerinden dolayı. Bütün Fenerbahçeli kızlara tebrik ediyoruz da. Bütün e, halkımızı seviyorum. Fenerbahçeli Kadıköy'de hepimiz. Şam'daki de bizim. Ay Şam. <gülüyor> <gülüyor> oha oha. Oh, Şam'a girdim. <gülüyor> Hakkari'deki bizim, Edirne'deki de bizim Samsun'daki de bizim Adana'daki Abi de bizim Abi bir kere Türkiye'nin genelinde Galatasaray Ertuğrul daha fazla doğal ya Abi dur ya, ya spor konuşmayalım ya evet. yeter ya Abi çok spor konuştuk kız, ya Ben spordan örnek verecektim kızlarla ilgili Siz kız şeyi de söylediniz Evet Kızlarla ilgili İsmail bahset Spor spor, kızlar... spor ve kızlar Spor ve kızlar Kızlar nedense hep voleybolu seviyor ee, Daha çok Bir bakıyorsun Kız e, Mesela Şimdi Hala eşleştirmeyelim ama podcast'te nasıl kız çekilir? Anlatalım. Bu çok tartışılan mı konu. Ona bakarsan yayıncı kız nasıl çeker? Lerdiye de bir şey var. Ben yayıncı kız olsam bayağı çekerim ya. Yani her ben bir örnek vereyim. Çekilir tabi ya. Neydi o kızın adı? Evon Moss. Abi şimdi niye geçiriyorsun? Bu arada bayağı mide bulandırıcı ya. Evon Moss ablamızdı. Abla galiba. Ablam o ya. Ablam bilmiyorum. Ha bakma ya midem bulanacak. Ee, bizim anne tarafında e, ha, geç, geçireceğim artık bana geçebilir miyim hı, hı Söyle söyle. Geçebilir miyim? A, anne tarafından bizim bir e, Karadeniz şeyi vardır. Ne denir? Tabiri. Yan yanlış oldu. Neyse. Sen anla. Din, sen dinle onu. Öyle kızlar görünce şey derler. O babaannemin buzası. Ne? Babaannemin buzası. Tabii bunu Karadeniz aksarayında söylerler de. Aks yani ağzıyla. ...babaannemin kuzağısı derler. Bu kızın yapılan espriyi biliyor musunuz? Ama... oha ne bilmiyordum! <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bilmiyorum da bu espri yapılmıştı. Abi bir kız için güzel ya. Ya evet. Yani şimdi ben yargılamıyorum bunu. Ama hayır. Ya bir şey söylemiyorum. Bir kere mantıken baktığın zaman... E, ...yayın yapan kadın daha, kadınlar, kızlar daha az olduğu için... ...mantıken şey de fazla, kare de fazla onlara. Evet bence değerli bir... ol, az olan her zaman değerli oluyor yani sonuçta. Bir kız getirelim mi podcast'e? <gülüyor> Vallahi bunun nasıl getireceğiz bilmiyorum ama <gülüyor> bir koluk olarak geçiz Benim bir tane kız çıkarmış Beşiktaş'ın altyapısından. Oyununu oynamış. Beşiktaş'ı çok severim. Beşiktaş'ı <gülüyor> Beşiktaş sevmem. Galatasaray'dan çok Beşiktaş'tı seviyorum yani. Artık yeni rakibim, ezeli rakibimiz Fenerbahçe, Beşiktaş. Buna çoğu fena bahçeye kattır mısın? Yani A bence bizi o kadar aşağılarınızdan mı görüyorsunuz? Abi artık Beşiktaş'ın bence çok prim aldığını düşünüyorum şu Fenerbahçe-Kaltasaray rakibi şeyinden dolayı, derbi ezil rakiplerinden dolayı. Yok be abi prim prim almıyor, biz kötü yüzleşecek. Biraz zahmet çıkarak kaçacak ama yan sanayi derbidir Fenerbahçe-Beşiktaş diyorum. Ben de katılıyorum abi, asıl derbi bugündür. <gülüyor> ya yüzyıllardır hep Fenerbahçe, güey, yani Beşiktaş daha önce kurulmuş bir takım olmasına rağmen neden Fenerbahçe-Kaltasaray oldu? Çünkü daha büyük iki takım. Daha başarılı yani oldular. Üç yani üç tane takım birbirleriyle oynayamayacağına göre. Daha başarılı bir, oldular abi. Ben Şenol Güneş'i kıskandığım için Beşiktaş'tan... E, ona bakarsan Barcelona Real Madrid derbi değil, Atletico Real Madrid derbi. Madrid derbisi diye geçer. Madrid derbisi. Ama. Barcelona Madrid niye derbi de o? değil ya? Tank aynı şey değil. Klasik o ya. Ama o aynı şey değil oğlum. Derbi de aynı şey olması gerekiyor. Tabi İstanbul derbisi falan diye de tanınıyoruz bizimki. Asya uğraman bizde. Inter Milan, AC Milan, AC Milan. Ha, onlar der mi? Onlar aynı stadı kullanıyorlar zaten. Hadi ya. Ha, biri San Siro diğeri de bir şey meyaz zamına. Iıı, ee, Juventus mesela oradan çıkan bir takım. Bak aynı renkler. ya Abi saçmalama ya. <gülüyor> ne <Nerede> alakası <gülüyor> var ya? Bunlar Cospin's. Yine spora var. giriyoruz. Evet. Abi evet ya. Evet. Niye abi, böyle kış yapmaları? Abi bir şey, şey, bir <gülüyor> şey söyleyeyim <gülüyor> mi? <gülüyor> abi evet, abi şöyle bir şey olması lazım. Öyle bir konu açacağız ki. Oradan hiç spor... Yani, spordan örnek vermeyelim bak. Spor, Dikkat edelim yani, tamam. En azından bir yarım saat var. Bu, bu benim zaten. hatamdı bir an. Tamam. Ama siz baş yattınız tamam, tamam, ya. kız spor olaydı ya. Abi kızlar, kızlara girelim. Evet. Kızlar Oha. ne yapmalı? Oğlum sonu 3 dakikayı mı onları ayacağız? Şimdi bari hiç ayırma da en evet, azından başa çekerim. Ona göre edin. Aynen ona göre edin dersin evet. Şimdi... Ee, ha bir dakika. Ben bir giriş yapabilirim. Sen bu kala edip musun? Ayıp ediyorsun. Halen. Yaparsa inanmıyorsun galiba. Hayır, helal olsun hadi. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Biz bu podcast'ten yapmaya karar verdik. Aslında izlenmek çok da bu işin önemli değil. Önemli olan keyif almak, yani bu ortamı kurmak. Ama izlenmeyi düşünüyor insan. İstemeden düşünüyor. İzlenmeyi düşününce de seni işte belirli cinsiyetlerden izliyorlar, belirli yaş gruplarından izliyorlar. Belirli cinsiyetlerden izliyorlar. İki, i̇ki tane <gülüyor> var. Neyse. Ya, belli yaş grubuna İslamit'in hitap edemiyorsun, mesela 70 yaşındaki adama hitap edemezsin, adam seni niye dinler, işte A, bu gençlerde ne düşünüyor diye dinler, Sen de bir erkek olarak da genelde erkekleri hitap ediyorsun. E şimdi bir kadına nasıl hitap edileceğini, yani podcast konusu olarak nasıl hitap edileceğini de tartışmak lazım. Ona göre uygun konular mı seçmeliyiz? Ne deriyorsunuz? De onu şey yaparız işte. Bir sonrakine de onu planlar yaparız. Şimdi ben o hafta şimdi... pek vakit ayıramadık ama ya da o zaman şöyle diyeyim şimdi bir hafif bir giriş yapalım haftaya uzunlu yapalım. Ha ben de bir şey sömek istiyorum ilk yayının günah olmaz Tamam devam et tamam <gülüyor> bu abi podcast ne? podcast anlatıyorsun. İnternet radyosu falan filan be benzetmelerle çalışıyorsun. Ha ben niye dinleyeyim o zaman diyor. Dinleme olan dersin sanki işte. Ama senin enginin tabiriyle evet. İzleme. izleme lan dana. He. Evet. Al. Şimdi bu adam da çekmen lazım. Şimdi bir kız Yok be bunları çekmezsek de olur. Ama bir kız ben bunu düşün, düşünürüm yani. Üç tane erkeğin hangi şeyde kendi düşüncesine çarpışacağını düşünür. Abi keyif alıyorum. Sen dinlesin işte. Böyle bir de pot... Kızlar mesela cinsiyeti burada ayırmak zorundayız ama pot yes, dinleyen kız sayısı ne kadar? Evet. Bence erkekten fazladır. Pasta yani Ne dinlerler bak, kızlar? Mesela sinema mı? yorumu dinleyip söyleyebiliriz. Dinler. Sanat söyleyebiliriz, burada konuşabiliriz. Sergi konuşabiliriz. Müzik konuşabiliriz. Şu an bakınca kızlar bizden daha kötü Bak sinema minema falan. Kanka <gülüyor> ama biz sonuçta zevk aldığımız şeye yöneldik. Aynen buna girebiliriz veya bazen... Ee, hatır sayılır şekilde giyiklerde kızlar Elimizde e, onlarla harmanlanmış diyelim kadınlar e, Şeyimize sahip şöyle Kadın dediğin evde oturacak diyen tipler Evde oturacak var. Evet Ve ama bir şey söyleyeyim Şimdi burada e, Şimdi o kadın o kadında Ama taşımda. bak şöyle bir döngü var Şimdi tabii herkes için geçerli değil de Ben genelde otobüste Yani dışarıda sokakta gördüğüm insanlar üzerinden konuşuyorum Şöyle bir döngü oluyor Evleniyor. Tamam mı? Çocuk yapıyor falan. Çocuktan sonra evde kalıyor ya. O, o ablalarımızda, o teyzelerimizde bir şey başlıyor. <gülüyor> Beğende bir gelişteme <gülüyor> Peki, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak, ben mesela bir bayan, bir kadın olsam evlensen bu beni dürter ya derken benim oturmamam lazım derim. Peki, sizce teknolojinin cinsiyeti var mı? Bayağı Nasıl yani? yani? Teknolojinin cinsiyeti olur mu? Nasıl? Yani? Cinsiyeti. Erkeği daha fazla kayır kadını kayırmayın. Mesela kadınlara göre bir sonuç çıkartır, erkeklere göre bir sonuç çıkartır. Adam benim, ben... Dur, dur, dur! Ben bir örnek vereyim, ondan... Dur! Bak. Şöyle bir şey var. Ben bir kere baktım. Pelifaki maçının olduğu gece... Evet. Cleveland'ın maçı saat kaçta diye baktım. de. Google'dan. Ha. Baktım. Ve Cleveland'ın her maçının olduğu <gülüyor> gün, adam bana canlı skor getiriyor. Telefonda. Bayan yapmıyor Atıyorum bir bayan da şeye baktı, el internet mağazasına baktı. O senin bayan olduğunu biliyor ya, el sıvah sadece kadın ürünlerini getirir. Al sana cinsiyetçi teknoloji. Ama orada seçiyorsun. Böyle bir yapay zeka yok şu an telefonla. Senin seçtiğin bir şey var değil mi? Evet. Ben şu an size şey göstereceğim. Mesela bir meslek söyler misiniz? Mühendislik. Mühendislik çok belli. Mühendis dediğinde insanın aklına erkek giretti mi? Psikolo. Yo benim benim. psikolog. Benim benim öyle gelmiyor. Mesela Google Translate'de böyle bir şey yazdığında hize psikolojik <gülüyor> geliyor. Ooo. Şey yaz mühendis yazsan. Şey o bir şey mühendis. Hemşire. Hize mühendis. O bir ekonomist yaz bakayım. Ekonomist. Bayanlar yok bu arada. bunu Dinleyen bayanlar varsa hize ekonomist. Ne <gülüyor> ekonomist bayan <gülüyor> yok. Hemşire... O bir bayan yazsa, belki ya. o bir hemşire çıkarya. Aa, aynen, aynen. Bakayım. She's a lady diye çıkıyor, o tamam. Oha. She's a lady. Hemşire. O bir bayan. O bir yani, hemşire yazsa. O bir hemşire. She's a nurse tabii ki. Yani hemşire. Yani. De, abi de, bir dakika, bildiğin cinsiyetli ya. Cinsiyetli, cem. Bunu koltuayan adamlar çünkü adam yani. Başka bir şey söyleyeyim, o bir doktor mesela doktor bir sürü bayan var şimdi. O zaman abi kadınlar, size doktor yani bütün do doktor Abi bir dakika, bir dakika, değil, bir dakika çok güzelçe şey söyledim. Bir daha tekrar eder misin? Ne? Bunu kodlayanlar birer adam. Erkek. Erkek. Abi o zaman kadınların işte şöyle eşitsizlik yapılıyor. Bizim şöyle haksızlık yapılıyor demesi boş. Ve saçma. Bakın o deyip koysanız ne geliyor? Hi. Hi. Demek ki kadınların böyle bağırmak yerine bir an önce yetişip bu tas çalışma yerlerinde yerlerini almaları lazım. Bir saniye ama kötü bir şey. Gayet de iyi bir şey. Sen kimse şu adamları topa attın. Atarım. <gülüyor> <gülüyor> Allah zihnemiyor sen... kimse zaten. Annem diyor anne selamlar. Allah Allah. Kadın. Anne seni çok seviyor. Bence bu, bunu er, yapan erkekler utanıp şey koyması. Ne lazım. utanacak ya? Buraya yişi diye. Yani çok basit bir şey şöyle şöyle yapsa yişi gibi. Gerek yok ya. Ortasına Taksim. Aynı Taksim yani. Gerek yok saçına. Gel hadi buraya. Abi saçma mı? Abi saçma mı ya? Kadınlar o zaman gelişsin. Yapsın, geliyor. madem, dakika, madem ülkede çıkıla, çıkarılan haklardan, yasalardan rahatsızla, o zaman atılan siyasette seçilin kardeşim. Angela Merkel ne? Tamam o zaman, çıksın, <gülüyor> tamam çıksın, savunsun. Ama niye biliyor Savunum. musun? Savunamıyor. Niye biliyor musun? Niye? Erkeklerin olduğu bir ortamda kadın doğal olarak geriliyor, kadını otoriter olarak erkek görmüyor. Abi bir şey diyeceğim. Angela patron deyince aklına ne geliyor? Bir erkek figürü <gülüyor> <bir gülüyor> <yapman gülüyor> geliyor. <gülüyor> Senin bir CEO deyince aklına ne geliyor? Yine erkek geliyor, bayas CEO olur mu? <gülüyor> Oluyor ama Atölyemisyen deyince aklına geliyor, erkek bayan geliyor bu sefer. Hayır, yine <gülüyor> erkek geliyor Yok, Peki senin adam. ne yaptın? Madem siz bu kadar cinsiyetinize saygı duyuyordunuz Erkek ona yer açıp koyduk Abi hani. dinler misin? Tamam. Madem sen bu kadar cinsiyetine saygı duyuyordun evet. Bir saniye, <gülüyor> kliopatra neydi? Kliopatra neydi? <gülüyor> Ay abi kadın kendini böyle konumlandırdı Abi mıyım ya? ya? Bir dakika abi Vat herhangi gibi, Bak herhangi... <gülüyor> herhangi bir şirketi düşünelim Tamam mı? Bir erkek müdür olduğu zaman Ne dersin? Kardeşim sen müdür ol Kardeşim Helal ediyorum. müthiş bir iş başardın Peki bir kadın müdür olduğu zaman ne diyorsun? Vay vay vay Kim? Nasıl geldin sen bakalım Gel senden bir ısırık alayım Jets. Anladın mı? Kadınlar demin bu konuma getirdiler Top. kardeşim. Kadın memnun mu peki bundan? <gülüyor> Ama bu ilk, ya. ilk yapan değil. Bunu bu çok yapıldığı için böyle oluyor. Yani ya. ilkten değil. Toplum. Bir dakika kardeşim. İlk, çok... ilk, yapana, i̇lk yapana lafı gönderme burada. Ya diğer yapanlara evet. da gönder. A tamam Toplum. yapmasınlar kardeşim. Atakil bireylerden oluştuğundan dolayı kadınlar bu payı verdik. Biz verdik, erkekler verdik. Hiç de öyle bir pay vermedik kardeşim. Kadın, kadın çıkıp ben bunu alacağım dedi mi ya? Dedi. Hangi kadın alır dedi. ya? Dedi. Abi o zaman olmasın. Madem cinsiyetler. Ama o kadar kadınlara sahip böyle ediyorlar. bir sistem veriyorlar da. Mühendis dediğin erkek oluyor. Doktor dediğin abi, erkek oluyor. Niye Abi, abi gayet de kadın mühendis olabilir. Makinede. Olabilir. Kişidir. Elektrik elektrik. Çağalo Kubat mühendistir. Makina. Bir tane. Bir tane daha ver. Abi bilmiyorum. Ama olabilir. Çağalo Kubat gibi bizim kadınlara ihtiyacımız var. Benim fakültemde bilgisayarı kadın çok olur. Neden? Bilgisayar dediğin ne oluyor? Masabaşı kadını güvende hissediyorlar. Ha bir dakika bilgisayar var tamam, mı? Kadın. Var tabii senin yani. dediğin güzel kadınlar. Senin. İşte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görmedim bilgisayarda güzel kadınlar. <gülüyor> Bunları koyuyorum. Senin de güzel ama. dediğin güzel dediğin, bu, bunu güzel dedin bu bunda tam söylediğin güzel dedin. Niye sokumu gördün anla? Ahlak ahlak olarak güzellikten bahsediyorum <gülüyor> peki. Ne yani, yani, ediyorum. yani? yani i̇şte, <gülüyor> i̇şte işte burada feministliği savunan bir adamın bile kadınları güzelle sıfatlandırmasından kadınları anneyim. Bana yakışıklı... Diyorum. Yani yakışıklı diyorlar. Ben de onlara güzel derim. Bu kadar. Ki güzel demekte de ne var ki? Abi adamın bilinç altında öyle. E, Saygılı bir mi? kadın demiyor. Ama güzel bir kadın diyor. Sana bir şey söylüyorum. olarak misin? güzel, yüz olarak da güzel. Ama İkisinin güzel ahlaklı bir kadın demen lazım işte, olmuş. Ben ikisini de şey kapsamından dolayı güzel dedim demek. Orada bir kısaltma yaptım yani. Ya güzel anlamı yani genel. Büyük genel bir. Ay, ha tamam. Anladım. Sexy de isterdin. Evet. O Zaten zaman taş şey. gibi veya ne <gülüyor> <seksiy gülüyor> gibi sexy gibi olduğunda. Bunlar mesela, kötü. Tavsiye etmiyorum. Senin evet. mesela dediğin cidden kızlarımız kızlarım, hani şey yapmalı bunlar. Bunlara yönelmeli falan diyorsun da. Neler ya ben sesli, de ne veriyorum. Evet abi yönelsinler. Ama şöyle bir şey var. Onları şey yapmayan, yöneltmeyen babalar oluyor veya şey erkek arkadaşları gitme hani ben abi anneleri sahip çıkacak sora bak burada yine kadından sen mesela suçu, yani. abi ama bir... öyle herkes İhtar, kendi şey başaramaz burada olur? da mesela erkek kendi otoritesini kendi otoritesini göstermek için anneyi de bu sefer baskı şey yapıyor baskısı altına alıyor ve kadına da anneye de kızına da diyor ki sen bir sus hadi bak ben çok bir dakika burada en iyi ben bilirim sen bir sus üniversiteye gitmeyeceksin ben zaten çalışıyorum Hani sen de gitmeyeceksin veya daha sonra da babadan sonra da erkek arkadaş kızın erkek arkadaşı diyor ki zaten ben çalışacağım otur emdin dizi, dizini kır otur oturduğun yerde oluyor. Abi bu yüzden üniversitede kızlar az oluyor. Abi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum buradan bir arkadaşımız var onu da tebrik ediyorum. Abi kızlar üniversite sınavında kötü yaptıklarını duyduktan sonra ne ne diyorlar kötü yapan arkadaşım, arkadaşım kocaya kaçmak. İşte bu kadar. Kardeşim. Bir saniye, bir saniye. Ben bunu en, ata Ataşehir'in en şey, yani en böyle düzgün yerindeki kızdan da duyduk. Kocaya kaçmak dediğim Zengin koca. Ya zengin koca. Evet, doğru. Tamam, ben... Yanlış oldu, hoca kaçmak. Ben çok iyi gidip bak, bak şimdi ben çok bilgili bir insan değilim. Biraz bilmişiz o var maalesef. Ama şöyle bir gerçek var kardeşim. Bu hayatta, bu dünyada... Herkes saygısını kendisi kazanır. Ne kadar ekmek o kadar Adam, köfte o zengin kocaya karşı zengin kocaya şöyle parantez açacağım ama e, şimdi ilk biri bunu söylüyor yapıyor sonra bu da bu yayıla yayıla bu espri haline geliyor ay, Mesela dalgası, kız dalgasına diyorlar yani Abi, bak, dur, biz bayağı dinleyeceğim kız oluyor dur. ama. 5 kişiden bunun 3'ü bunu espri olarak kullanıyor artık yani hani bu aslında kötü geçti zengin kocaya gideceğim deyip hani aslında üniversiteye zaten adamını atıyor örnek ha. yani o ablayı bilmiyoruz ama Abi ben bir şey söyleyeceğim, peki erkeklerinde niye şu yok? Zengin kocaya kaçmak. Artık, kare... artık üniversite bitti de Zengin kocaya kaçmak. Karı... Bir dakika böyle bir şey var mı? <gülüyor> Samışlarlar. Erkek de komik buluyor. Erkek de komik buluyor. Evet. Zengin kocaya kaçmak deyince. Aynen. Erkek de komik buluyor ki evet. yani içimde yanında. Zengin kocamı. Evet. Bir kız yanında söylediğinde zengin kocaya kaçsın <gülüyor> falan. Ben de. gayet komik bulmuyorum yalnız Ciddi abi. Şu an olsun yani. Tamam. Mi? Peki ben bir şey bir örnek vereceğim, mühendislikle ilgili söyleyeceğim. Mesela söyle, bir söyle. ayrı ortamı düşünelim. Büyük amcaları mühendis Tamam mı? Kız da Üniversite hazırlanıyor diyelim tamam, Ve mühendislik fikirleri var Helal olsun. Amcasına söylüyor e, Böyle Her bir amca olacak mühendis çok olacak çok Adam ne der mühendisliği bunlar Bir o ikincisi mühendisliği Gece gündüz çalışılan bir iş tamam. Ve eve ne zaman döneceğim belli değil Seni yine oraya yerler Sen bu işleri bırak git Mühendis olacaksan da Bilgisayar, bilgisayar oku En revaçta olanı Endüstri Mühendisliği yok. O zaman abi izin verirsiniz ben şu hareketi yapmak istiyorum. Kocaya kaçmak da şöyle bir şey. Şimdi zengin kocaya kız kaça hani bunu da ben şey buluyorum hani tamam kaç ama bunu engelleyemeyen erkeğin gerizekalığı bence. Bunu görüp önceden hani ulan bu benim param hani biraz şey yapıyor, param için benle birlikte deyip hani onu en baştan bence engellemesi gereken Bence şey. erkek de razı. Bence de abi razı değil. Bazıları razı. Bazıları razı. Şimdi e, burada seksiliği söylemek zorundayım. Seksi bir kadın karşısında gördüğünde obje olarak değerlendiren erkekler için söylüyorum. E, para, yani para obje olarak, olarak yani. değerlendirmek ne, de, ne demek? Bana biraz anlatır mısın? Kadını obje olarak görüyorsun. Yani sen şimdi burada bir Sprite markası var. Tamam. Sen bu Sprite'i sprite beğendin. <gülüyor> sprite reklam aldın. sprite'ı beğendin, içiyorsun. Daha. Kadın da öyle. Kadını gördün yüz olarak. Beğendin, aldın kendine. Çünkü para da Bir dakika dur! Kardeşim, olay budur işte. Erkek alır, kadın gider. Gider. Heh, bu olmaz! <gülüyor> <gülüyor> ama çok yanlış. Bu çok olmaz, olmaz. Bu, bu olmaz. Abi yanlış ama böyle. Modern e, datinglerde artık işler değişecek. Kardeşim, eğer ki kadın bir erkekle eşitse o zaman gitsin bir erkeğe çıkma teklifi etsin. Ben o zaman diyeceğim ki eşitsiniz. Ben hiç görmedim. Sadece bir şey var. Hayır, ağabeyim, lisede, yok. lisede yok. Lisede yok. Üniversitede var. Ya yapma. O zaman Avrupa'daki kızlar da hep teklif ediyormuş abi diyelim yani. Öyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <Ondan gülüyor> var. ondan daha çok. Türkiye'den daha, daha çok, çok tabii ki. Türkiye'den daha çok. Evet. Mesela niye öyle bir beklenti? Ha var? ben söyleyeyim mi? Şu niye öyle bir beklenti olduğunu? Yok. Onu değil. Onu da sonra cevap. Bir var. tane bir örnek vereyim. Buradan mezuniyet arkadaşlarıma da selam gönderiyorum. Mezuniyette en basiti Abi niye kız erkeğe dans teklifi etmiyor da ben gidip kıza teklif ediyorum ve etmeyince şey oluyorsun, oluyorsun. oluyorsun. Ve ettiğin zaman da centilmen oluyorsun. Centilmen oluyorsun. Ya ya bu, bunlar değişecek. Ben umudum var. Ne söyleyeceğim. Bunlar abicim kadınlar şey yapmadığı sürece, kendilerine saygı duyup ona göre davranmadığı sürece değişmez. Buradan kadınlara sesleniyorum. Kendilerine saygısızlık yapıldığını düşünen kadınlar Hatayı bizde aramayın. Şimdi bizde de yok demiyoruz. Hata tabii ki geldi. <gülüyor> Sen şunu cevapla. Neden neden kızlar hep adım atmayı bizden bekliyor? Dur abi evet. Dur abi. <gülüyor> neden bizden adım bekliyor? <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ben ustasıyım. Hadi lan adam akıl soruyor cevap verim. Ha bu bence dürtme. yani. bu da dürtme evet. Abi bu bir dürtme yani. Bir de mesela sevginin en büyük örneğini verebiliriz. Dur bir dakika söyleyeceğim. Abi şöyle bir şey var. Hmm. Bir kadın Teklif edince şöyle bir çünkü şöyle düşünen bazı geri kafalı insanlar var. Bu kız da azmış mı ya? Evet. Ya, evet. O damgayı yemekten korkuyor olabilirler. Bir de mesela sevgililer gününde sadece erkek ediyorlar. O öyle de bir şey var. Hadi ya. Öyle mi? Öyle oluyor. Abi mesela sen hani. Yok abi ya kadınlar mesela, da alıyor ya. Tamam alıyor da. Nereden hani, alıyor? Saat mantoluyorlar, kravat alıyorlar, büyük yaşlar. Saat pahalı ya. Sen, <gülüyor> canlar neyi <niye> burada? Seni yok. <gülüyor> Tek abi şey olarak görmek ne demek ya? Bana, ben bunu anlamadım bu arada. Ya, ya sadece kendi diyor. şeyin için, kendi zevkin için. Şeyin ne Sen bu... Bak şey. söyleyeceğim. Kadınlar da öyle görüyor. Kanadını söyleyeyim mi? Erkeklerin, kaslı erkeklerin daha çok seçilmesi... Evet. Ki bunu siz söylediniz. Evet. Eğer kaslı erkekler daha çok seçiliyorsa artık er, kadınlar da erkekler orj olarak görüyordur. Evet. Bu bunda maalesef. Evet. Görüyor. Ben zaten karşıyım kaslı erkeklerin şey olmasına. Abi. abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz, biz bunu söyleyince kaslı erkek kaslı erkeksin. O yüzden kıskanıyorsun durumu olabilir ben ya. Ben kaslıyım. Ben şu an. Ben kasızım yani. <gülüyor> o grubada girebilir mi ya? <gülüyor> yani evet. Abi eğer ki bir insan obje olmakta hoşlanmıyorsa o zaman obje de etmeyecek. Şimdi geldi akım o komik geldi mı? Ha söyle abi. Buyurun. Evet. Söyle. Bu <gülüyor> arada farkındaysanız. Haklıyım ha? Tamam maalesef şu an haklısın. Ve bir düşünçten sonra Abi bazı kadınlar var sanki feministiyi savununca harbiden kadın olmuş gibi hissediyorlar. Evet. Kardeşim, alakası bile yok. Bu hayatta hiçbir zaman sözler değil, yapılan hareketler belirleyicidir. Tamam, madem adam gibi feminist olmak istiyorsunuz bak adam gibi dedim. Gerçekten daha komut payım var abi ya Var doğru bak onu kabul ediyorum Payın var Ben bunun değişmesini istiyorum Ya bir, bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ama bak kadınlara saygı duydum Şu an saygı duydum işte Bu saygı mı duyduyordun var bu Abi komik partlar mı yapsak? Evet <gülüyor> Kamera arkası diye koyabiliriz Ayy Ay kayıt, kayıt arkası diye Ben bir şey bulucaz bundan söyle Oynarız ya. güzel bunların hepsi benim ya Feministlik dürtmenin sonucudur yani. İşte, evet, buradan geldiği kadar söyleyelim. Bununla da bitirelim bence. Aynen. Evet. Harbiden feministlik dürtmedir yani. Herkes sonucu nelerini söylesin bence öyle kapatalım. Sen dedin feminist dürtme, sen ne diyorsun git. Ben bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Yani dürtme günümüzün en önemli konusudur. Ben bir ileride ekonomist olacağımı düşünürsek bu konu üzerinde de yoğunlaşmak istiyorum. Yani bir psikoloji okusan falan güzel olabilir tamam, abi. Toplumsal yani. yani Şimdi düşündüm bunu. Yani. dürtüme hayatımızın, hayatımızın her yerinde, yani mesela baktığınız zaman akılcı çözümler bulamadığınız şeyler var. Bu arada bir cümle olmadı, uzun oldu, farkındayım. Hayatta mesela cevabını bulamadığınız şeyler var. Yani günaydın'da mesela adam gibi bir döner yemek istediğin zaman 30 lira ödüyorsun. Burger King'te adam gibi bir hamburger yemek istediğin zaman 30 lira ödüyorsun. Herhalde günaydın'daki dönerle Burger King'deki hamburgerin kalitesini kıyaslamayız. %100 günaydın ağır basar. Ama buna rağmen Burger King daha çok satıyor. Evet. Heh, bu da bir dürtmedir. Hayatta ekonomik olarak akılcı çözümler bulamadığımız her şey dürtmeden kaynaklanıyor. Ve e, bu aynı mühendis örneğinde olduğu gibi. hani iki mühendis çalıştırıp yüksek verimle, dört mühendis çalıştırıp düşük verimleme tercihlerinde olduğu gibi <gülüyor> dürtme hayatımızın her yerinde evet insanlar parayı verir ve, ve e, artırıyorlar eğer ki dinleyen olursa senin, e, İsmail senin annen yazmasın senin annen de yazmasın benim annesi, anne sen de yazma <gülüyor> Ta, eğer ki böyle dürtmeyi gördükleri yerler varsa bunu dinleyenleri abi yazın aşağıya biz bir dahaki bölümde bir dahaki bölümde girişte dürtmeyle başlayalım güne evet evet iyi günler sen de, sen de, kaçtın? Yani... ...kadın ve erkek eşittir deyip ben cümleni savurum. Bir dakika, böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> yani... Yeter, senin cümlen tükenmedi mi ya? Allah Allah ya. Lan nasıl eşitliği savunuyorsun ya? Ya ama bak, bir şey söyleyeyim mi? Yarım saat bunu konuştuk. Şimdi Abi bak, hemen adam, savunamazsınız ben... abi, savunamazsınız. Ya, bizim bak, sessiz adamların sessiz dünyası dediğimiz şey... bu da dedi işte, kadın ve erkek eşittir diye. İçten böyle mi düşünüyorsun? Evet abi. Ama kendilerini bence kadınların bu kadar hani kapatmaması lazım yani... Abi yani bak. kapatmaması lazım bu dıştan hani Ben de. burada biraz annem oynamak istiyorum anne biliyorsun biliyorum dinliyorsun şu anda. Kardeşim benim hay annem hayatımda gördüğüm afedersin hem böyle adam gibi kadındır tamam mı? Ben ama annemin bir kere bile böyle feministik savunduğunu görmedim. Senin annen de öyle birisi. Biliyorum anneni. Bile bir tanışmadım ama biliyorum kardeşim. Sen annen sana bir geri feministikten söz açtı mı? Hayatta. Evet. Çünkü kardeşim feministlik dediğin kadınların önemini vurgulamak, böyle konuşarak, mahalle, e, aynı şu an bizim yaptığımız gibi kahve, kahve esprileri yaparak olacak şey değil, yaptığın hareketlerle göstermen gerekiyor. Sen feministiği savunup, ertesi gün e, özellikle bacağını, bacağını objeleştirerek burada İsmail Atıf'ta bulunuyorum, Objeleştirerek, Instagram'a resim yüklüyorsan, Facebook'a resim yüklüyorsan, takipçi kasmak için, Ya onları takipçi boşver de, o zaman işte feminist olmuyorsun. Feminist olmak için önce öyle davranmak gerekiyor. Ama... Özür dilerim. Sevgi tipi mi olsun? bir şey daha söyleyeceğim. Bir de yani bence kadınlar olarak hani kendinizi kapatmayın, tabii ki hani kapatmanızın nedeni Hani çok fazla hani çekin erkek, yani içe çekin, kötü erkek, evet, var ama hani insanları tanıdıktan sonra da kendinizi kapatmanız bence çok var. Bence bunu tanıdıktan sonra kendinizi kapatmanın, yani iyi tanıdıktan sonra kendinizi kapatmanın bir gereği yok. İnanetliğin mesaj gibi oldu ama helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> en iyi böyle bir Bence de, ben yine Feminizm savunan bir insan olarak, kadın erkek eşitliğinin önemini vurgula, vurgulayarak bitirmek istiyorum. Kadın e, maalesef senin dediğin noktaya değinmek istiyorum. E, bunu yapan belli bir kesim var. Yani bu feminizmi bir %100 tabloya alırsak %15-20 gibi az bir kısımda e, kendini objeleştirmeyip deyip objeleştiren insanlarla dolu. Bunlar olur bence. Ama ...kadınların birazcık daha e, ilişkilerde, ilişkiler ikinci şeye kalacak ama, ilişkilerde e, rol almaları gerekiyor. Her şeyi erkeklerden beklemediler. Harbi, biraz... çok doğru. Yani. Aynen öyle. Bu, i̇nanılmaz önemli bir şey bu. Aynen. O yüzden e, tabii bunu erkekler gibi sabıklığa vurmadan, çünkü bunun da ayrı çok e, çizgi, bir i̇nce, şey, ince, çok ince bir, çok ince bir çizgi. Bir çizgi. E, birazcık ne siyah ne bir beyaz olmaları lazım bence bu konuda, birazcık gri takılmaları lazım. Oğlum. Ee, böyle bitireyim. Görüşmek üzere. Aynen. Bay bay. Sigle.